Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, vahiy tekrar başlıyordu. Kalbe inşirah veren, zihin dünyasına fikirler veren, hayatın genel esaslarını ortaya koyan vahiy tekrar başlıyordu. Müddessir suresiyle başlıyordu. Bu surenin ilk ayetleri nazil oluyordu. Ey bürünüp sarılan Resulüm! Kalk ve insanları uyar. Sadece Rabbini büyük bil. Elbiseni temiz tut. Ve pislikten ibaret olan putları terk etmekte daim ol. Buyuruluyordu. Aynı zamanda Duha suresi nazil oluyordu. Duha suresinde,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 Kulu özlemle, hasretle bekliyordu. Gelen ayetler ise kulunun kalbine abı hayattı. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı buyuruluyordu. Kulun gönlü deryalara dönüşüyordu. Var eden, varlığını sürdüren ve kulunu seven rahman Rahim kuluna rahmetiyle sesleniyordu, yakınlığını hissettiriyordu.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 Peygamber Efendimiz'i ve bir avuç Müslüman'ı sekinete kavuşturuyordu. Huzur ve sükûn oluşturuyordu. Artık bundan böyle Allah'a davette bir enginlik, bir açılım başlayacaktı. Daha önce geçen üç yıllık süreçte bu gizli dönemde bir inşa faaliyeti vardı. Çok az sayıdaki Müslümanları iman gergefinde işlemek vardı. Allah'a teslimiyet noktasında takdim etmek vardı. Peygamber Efendimiz son derece tedbirli hareket ediyorlardı. Genç yaşta Müslüman olan Erkam bin Ebi Erkam'ın evini medrese yapıyorlardı. Karargah yapıyorlardı. Erkam'ın evi Safa Tepesi'nin eteğinde bulunuyordu. Ev kalabalık bir çerçevedeydi. Oraya giren çıkan belli olmazdı. Halk ile teması kolaydı. Mekke'nin meclisi dar net ve buradan görülüyordu. Bu üç yıllık süreçte Allah'a ve Resulüne bağlılık ve ahiret inenci ruhlara işliyordu. Sarsılmaz imanın sahipler oluyorlardı. Bu dava yolunda karşılarına çıkan engeller onları durduramazdı. Bu üç yılın bitiminden sonra gelen ayetler Ayetlerin rasul Ekrem tarafından izahıyla Erkam-ı Nevi, dar Erkam tam bir eğitim kurumuna dönüşüyordu. Temel olan gerçekleşiyordu. Bir şahsiyet eğitimi yapılıyordu. Kalp dünyası ayetlerle dokunuyordu. Pratik hayat Üsve-i Hasene ile şekilleniyordu. Rahsiyet eğitiminde üç aşama vardı. Önce imandı. İmanın derinleşmesi, imanın insanın hücrelerine kadar işlemesi söz konusuydu. Ayette öyleydi. Onlar öyle müminlerdir ki, Allah zikredildiği zaman kalpleri ürperiz buyuruluyordu. Önce imanın enginleşmesiydi. Kitabın ayetleriyle, kainatın ayetleriyle, ve bizatihi insanın kendisinin ayet oluşuyla ilmi enginlik elde edilmeliydi. Üçüncü aşama ise iman ve ilmin hayat haline gelmesiydi. Mümin insanı şekillendirmesiydi. Özüyle sözüyle bütünleşmiş insanın gerçekleşmesiydi. Güvenilir, şeffaf insanın vücut bulmasıydı. Bir İslam şahsiyetinin var olmasıydı. Böylesi müminler lokomotif insanlardı. İslam'ı temsil edebilen insanlardı. Bulundukları toplumda en güvenilir insanlardı. Dağ yaslanır gibi insanların onlara yaslanması mümkün olurdu. Onların hayatında iki yüzlülüğe, özellikle yalana yer olmazdı. Önce birebir şahsiyetler inşa oluyordu. Peygamber Efendimiz, Darul Erkam'da şahsiyetler inşa ediyordu. Zira belli bir süre sonra dava toplumu açılacaktı. Toplum Allah'a davet edilecekti. Üç yılın bitiminden sonra gelen ayetlerden biri de akrabalarla ilgiliydi. Meselelerin akrabalara açılmasıydı. Dava, merkezden en yakından uzağa doğru bir seyir takip edecekti, ediyordu. Nazil olan ayeti kerime, Şuara suresinin 214. ayetiydi. Önce en yakın akrabalarını uyar buyuruluyordu. Peygamber Efendimiz en yakınlarını, akrabalarını çağıracaktı. Durumu haber alan halaları Ebu Leheb'i çağırmaması konusunda uyarıyorlardı. Ebu Leheb, Peygamber Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm'a ilişkin genelde olumsuz, sevgisiz, ...ve hatta yer yer... ...düşmanca tavırlar sergiliyordu. Peygamber Efendimiz... ...Hazreti Ali'yi çağırdılar... ...ve bütün akrabalarını... ...şağırmasını istediler. Aynı zamanda yemek hazırlamasını da... tembih ettiler. Yemekler hazırlandı... ...bütün akrabalar geldiler. Peygamber Efendimiz... ...konuyu açmaya... ...ortamı uygun bulmadılar. Yemeklerini yiyenler bir bir ayrıldılar. Bu toplantıdan... Bir sonuç hasıl edilememişti Peygamber aleyhissalatü vesselam Çok kısa bir süreden sonra Tekrar akrabalarını çağırıyordu Güzel bir yemek hazırlanıyordu Bu kez Ebu Leheb'i çağırmamıştı ama Davetsiz olmasına rağmen O yine gelmişti Yemekler yendikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Akrabalarına şöyle hitap ediyordu Hamd yalnız Allah'a maksustur. Ben de O'na hamd ederim. Yardımı ancak O'ndan dilerim. O'na inanır, O'na dayanırım. Şekşiz şüphesiz bilmekle beraber size de bildiririm ki, Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ve benzeri, ortağı yoktur. Peygamber Efendimiz sözlerine şöyle devam etti. Herhalde otlak aramaya gönderilen bir kimse gelip ailesine yalan söylemez. Vallahi ben bütün insanlara yalan söylemiş olsam, yine de sizlere karşı yalan söyleyemem. Bütün insanlığı kandırmış olsam, yine de sizi aldatamam. Sizi ondan başka ilah olmayan Allah'a iman etmeye davet ediyorum. Ben de O'nun hususen size ve umumi olarak da bütün insanlığa gönderdiği peygamberim. Vallahi siz uykuya daldığınız gibi öleceksiniz. Uykudan uyandığınız gibi diriltileceksiniz. Ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığında iyilik, kötülüklerinizin karşılığında da ceza göreceksiniz. Bu da ya devamlı cennette, veya temelli cehennemde kalmaktır Peygamber Efendimiz konuşmalarını bitirdiler Amcesi Ebu Talip Sana severek ve candan yardım edeceğiz Sen emrulunduğun şeye devam et Vallahi etrafını kuşatıp Seni korumaktan bir an bile geri durmayacağız ''Ama ben Abdülmuhtalib'in öldüğü dinde öleceğim.'' diyordu. Diğer amcalarındansa hiçbir ses yoktu. Ancak Ebu Leheb hemen söze atılıyordu. ''Ey Abdülmuhtalip oğulları! Vallahi bu bir kötülüktür. Başkaları onun elini kunlu bağlamadan siz elini kunlu bağlayın. Eğer siz bugün ona itaat edecek olursanız zillete ve hakarete uğrarsınız.'' ''Onu korumaya kalkışırsanız öldürülürsünüz.'' diyordu. Peygamber Efendimiz'in kahraman arası Safiye, ''Ey kardeşim, kardeşimin oğlunu ve onun dinini yardımsız, hor ve hakir bırakmak sana yaraşır mı?'' diyordu. Ebu Talip ise, ''Ey korkak, vallahi biz sav oldukça ona yardım edeceğiz ve onu koruyacağız.'' diyordu. Daha sonra Peygamber Efendimiz, Ey Abdülmuttalip oğulları! Ben sizi dile kolay gelen, mizanda ağır basan iki kelimeye davet ediyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. O halde hanginiz bana yardımcı olacak? Kimseden ses yoktu. Ancak çocuk olan Hazreti Ali Efendimiz yerinden bir ok gibi fırlıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Ali sen otur buyuruyorlardı. Peygamber efendimiz tekrar, Bana kim yardımcı olacak buyurdular. Ama yine kimseden ses yoktu. Peygamber efendimiz, Üçüncü kezde kimin yardımcı olacağını soruyorlardı. Hazreti Efendimiz, Ya Resulallah, Sana ben yardımcı olurum. Her ne kadar bunların yaşça en küçüğü isem de diyordu. Toplantı bitiyordu. Sadece iki kadın İslam'la şerefleniyordu Birisi amcası Abbas'ın eşi Ümmül Fadıl Müslüman oluyordu Diğeri ise daima Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam ile beraber olan Ümmü Eymendi Peygamber Efendimiz önce yemek ikramında bulunuyorlardı Efendimizin hayatının belirgin çizgilerinden biriydi O son derece misafirperverdi İzzeti ikramı çok severlerdi. Ümmetine de yemek yedirmenin önemini beyan buyururlardı. Bildiğimiz bir husus vardı. Bir fikir önce en yakınlardan başlardı. Önce mesaj yakınlarla paylaşılırdı. Değerli olan akrabalarla paylaşılırdı. Önce orada mâkes bulması istenirdi. Akrabaların katılmadığı bir davaya çevre uzak dururdu, soğuk durabilirdi. İman en büyük davaydı. Haliyle en yakınlara çağrıda bulunacaktı. Peygamber Efendimiz merkezden uzağa doğru bir çizgiyi takip ediyorlardı. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam